Ama Araplar, yani geçmişte mesela Allah Aleyhisselatü Vesselam döneminde, Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Osmanlılar döneminde hep kafirlere karşı, Rumlara karşı, Yahudi ve Hristiyanlara karşı ne yapmışlardır? Hep savaş yapmışlardır, fetihler yapmışlardır. Fetihten sonra, bir yeri fethettikten sonra bu acemi Arap olmayan insanlar Arapların içine girdiği için veyahut Araplar onlar içine girdiği için burada lugat ne yaptı? Burada Arap lugatı zayıflandı, zayıf oldu. Ve bu, birbirine karıştı. ha Birbirine Arapça lügatı, birbirine Acemi lügatla karışınca birçok şahıs artık ne yapıyor? Burada bu manalarını bilmediği için kendiliğinde ne yapmıyor? Mesela uzatılması gereken yerde uzatıyor. Uzatılmaması gereken yerde uzatmıyor. Yani bu tür şeylere riayet ediyor. Harflerin şekillerine göre. O zaman işte alimler ne yaptılar? Dediler ki artık böyle giderse Arap lügatı kar, karma bir lügat olacak. O zaman bu Arap lügatını korumak ve özellikle Kur'an-ı Kerim'i korumak için biz bu tecvid ilmini ne yapalım, tesis edelim. Ve böylece Kurra denilen alimler, tamam mı, bu ilmi şu anda kitaplarımızda oluşan, gördüğümüz gibi bu hale getirdiler. Yoksa mesela... Allah Celle Celaluhu bunu indirdiği zaman demiyor. Ya Muhammed ve Vesselam velad dalin dediğin zaman burada mesela meddi, meddi lazım veyahut met meddilin veya da meddi ariz yapacaksın. Öyle bir şey söylemiyor. Zaten bunlar Arap'tır. Biliyorlar. Tamam mı? Okuduğu zaman hemen. Müşrikler dikkat ediniz. Niçin la ilahe illallah söylemediler? Çünkü la ilahe illallah'ın manasını biliyorlar. La ilahe illallah derse bütün ilahlardan vazgeçip sadece Allah'a kulluk yapacaklarını veyahut da ona itaat edecek. Bildikleri için bu sözü söylemekten kendilerine alıkoydular çünkü han, manasını biliyor. Ama acemi olan bir kişi biliyorsun Cemaat iddaho ve tablîk bir Türk arkadaş var ismi neydi tanıyorsunuz belki? Beyaz sakalı bir amca var. Nime'tullah. Heh, Nime'tullah hoca Çine gidiyor mesela Avrupa ülkelerine gidiyor. Bir gün bir sohbetinde işte ben de oturuyordum dedi ki arkadaşlara konuşuyor böyle diyor ben Japonya'ya gittim diyor tamam mı? Gidiyorum orada diyor bir konuşma yapıyorum Adam yanımda diyor Budist yanımda oturuyor Diyorum ki hadi yala söyle de ki la ilahe illallah Diyor ki la ilahe illallah Allahu akbar sen şimdi şu anda muvahhidsin Sen şimdi şu anda muslümansın Allahu akbar Allahu akbar diyor tekbir getiriyorum Halbuki bu adam la ilahe illallah Malasını bilmiyor Orada diyor ki yala söyle la ilahe illallah Diyor ki la ilahe illallah <gülüyor> ha, O zaman La ilahe illallah diyen adam Müslüman değildir veya da muvahhid değildir Çünkü tevhid alimleri Tamam mı? Veyahut taakide alimleri diyorlar ki şu kelimeyi i tevhidin mutlaka manasını bilmesi gerekiyor. Adam mesela ona la ilahe illallah dettir ama yine de putun önüne gidiyor. Ne <gülüyor> anladık şimdi? Orada şirk koşuyor. Dolayısıyla burada Arapça lugatı tamam mı? Acemi lugata karıştıktan sonra bu alimler bunu ne yaptılar gerek gördüler. Mana değişmemesi için mana değişmemesi için bu tecvid ilmini usulünü ne yaptılar bu halde şu anda kitaplar arasında olan bu üsüle ne yaptılar kitaplara döktüler ondan sonra diyorlar ki işte Kur'an okuyan mesela şu şekilde mana değişmemesi için ben niçin vela zallini örnek verdim mesela se'yi ne diyorlar biz diyoruz se diyoruz se'ye de sin'e de si, sin diyoruz se diyoruz Peltek se'ye de se diyoruz öyle değil mi halbuki o se ayrıdır bu se ayrıdır Ha, o zaman mesela saqul dediği zaman saqul eddarse burada mana değişiyor. Ne yapacak o zaman? Arapça lügatının asıl usulünü bilmesi gere gerekiyor. Orada peltek os peltektir. Ey dil alttaki ve üstteki dişlerin arasından dışarı çıkartarak ne yapacak? O harfi pel peltekleştirecek. Şey sorayım, mesela saqul. Efendim? Özetle bir, şey bir soru var tecvid. biz tecvidi konuşuyoruz yani konuşuyoruz. Yok, dağılmadı. Biz peltek harfi konuşuyoruz. Diyor ki mana değişecek. Bu tecvid ilmidir yani işte tecvid ilmidir. burada tecvidi anlatıyoruz. Diyoruz ki F harfi mesela. Mesela saqulet mesela. Burada adam saqulet derse bir acemi olarak Türk veya Yahutta İngilizce veya neyse. Çünkü bizim Latince harflerinde f yoktur. Öyle değil midir? Se yoktur. Se'ye de se diyorlar. Se'ye de se diyorlar. İşte onun için burada tecvid kurallarını ne yapıyorlar? Alimler, kurra alimleri toplum acemileştiği için bazı Araplar acemileşti, bazı acemiler Araplaştı ve bu lügat birbirine karışınca işte bu tecvid usulünü getirdiler. Dolayısıyla bu şekildeki ilim üslubu yenidir. Ama asıl itibariyle Allah kelamı o şekilde şu anda Kur'an'da gördüğünüz gibi o şekilde indi. Aynen bu şekilde. Mesela le melif, la burada ne var? Meddi tabi -i var. Ama dese ki la hülüle, la hülüle, meddi yapmadan. Manası değişiyor. Ne demek ki la Le, le, le. Diyecek ki la ilahe illallah. Oradaki la nedir? Nefidir. İllallah nedir? İspattır. Dolayısıyla her harfın hakkını vermesi gerekiyor Arapça yönden. İşte veyahut da soru sorduğu gibi tecvid kuralları yönünde. Bu tecvid kurallarına riayet ederse o zaman okuyacağı Kur'an'dan okuyacağı hadis, e, ayet veyahut da hadisten mana değişmez. Tamam mı? Mana değişmediği müddetçe mana değişmediği müddetçe Kur'an'dan ayet veyahut da hadis okuyabilir. Yani ille de böyle ses dalgaları yapacak ses sanatkarlığı yapacak diye bir kaide yoktur ve burada ezan olsun Kur'an olsun ay ne yapacak okuduğu zaman ezan okuduğu zaman tecvid kurallarına uyacak. Ey meddi tabi olan yerden meddi tabi uzatacak. Meddi muttasıl yerine meddi muttası yapacak. Ama hayye alel falah dediği zaman mesela 4 en çok 6 meddi arız olduğu için üstünde duruyor. O zaman en çok dört en en az 4 veya hatta en çok 6 olması gerekiyor. Aldım adam ezan okuyan kişi Sanki türkü söylüyor adam 12 12 harf, 12 elif veyahut da 12 parmak usulü ne yapıyor? 15, 16, 17 uzatıyor. Fazla altı, değil mi? he Yani medya arızda biliyorsun vecihler var. 2 elif miktarı, 4 elif miktarı, 6 elif miktarı. Yani kasır, tavassı, tul diye izah ediyorlar. Allahü alem. Eğer anlaşılmadıysa, e, anlaşılmayan yerleri sor, tekrar bize açıklayın, anlaş, anlatmaya çalışalım inşallah. Başka sorumuz, kardeşimiz diyor ki. Sırayla anlatın. Yani böyle atlayarak değil. Şeytan, Şeytan'ın içimizde geçen düşüncelerimizi bilmesi mümkün müdür? Şeytan'ın bizi gördüğü ve kanın kanın damarlarımızda gezdiği gibi içimizde gezdiği buyuruluyor. Doğru, Allah Celle Celaluhu yarattığı her insanla beraber aynı zamanda ona ona bir şeytan da yaratmıştır. Allah Celle Celaluhu. Büşüncelerimizi de biliyor bu şeytan. Tabi Allah Celle Celaluhu şeytana öyle bir güç ve kudret vermiş ki, kıyametin büyük alametlerinden birisi mesela Dabbetul Ard veyahut da Deccal'a verdiği, verdiği güç ve kudret gibi. Mesela Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz büyük a, kıyametin alemetlerinden birisi E yerin hayvanı çıkacak ve yani insan gücü üstünde olan şeyler yapacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani şu anda ezan okunuyoruz. Biz ezanı dinleyer, din, dinleyeceğiz. Ezandan sonra devam edeceğiz inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. şehadu an la ilahe illallah şehadu an la ilahe illallah şehadu an Muhammad rasulullah şehadu an Muhammad rasulullah لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا, إلا بالله. لا ولا إلا بالله لا حول ولا إلا بالله لا حول ولا إلا بالله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله, أكبر الله أكبر.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 <gülüyor> evet Allah Celle Celaluhu her yarattığı her yarattığı insanla beraber o insanla her yarattığı insanla beraber ayrıyeten ona bir şeytan onunla beraber bir şeytan yaratmıştır. Yani her insanın şeytanı var. Bütün Resullerin şeytanları vardı. Hatta Ali Vesselam'in şeytanı vardı. Ama Allah Celle Celaluhu o Ali Vesselam'in şeytanını ee, Aleyhisselatü Vesselam'ın şeytanında ne yaptı? Onu korudu. Ve devamlı Aleyhisselatü Vesselam'ın şeytanı ona devamlı hayrı tavsiye ediyordu. Hiçbir zaman şerri tavsiye etmiyordu. Ama onun Aleyhisselatü Vesselam'dan başka olan diğer resul ve Nebilerin şeytanları vardı. Örneğin e, insanlığın insanlığın babası olan Adem Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz şeytan Allah Celle Celaluhu iblis e, iblis hayırlı amelinden dolayı Allah Celle Celaluhu onu göğe kaldırdı ve hep meleklerle beraber yaşadı Adem'i yaratmak istediği zaman ve yarattıktan sonra Allah Celle Celaluhu Adem'e secde yapılmasını emretiyor orada emrediyor Allah Celle Celaluhu bütün melekler secde ettiler iblis müstesna secde yetmedi <gülüyor> ondan sonra bu hadiseyi biliyorsunuz tabi Allah Celle Celaluhu dedi ki niye secde yetmedin dedi ki nasıl olur da benden ben benim daha hayırlı olduğum bir kişiye secde ederim. Orada kibirlendi. Adem'e kibirlendi. İkincisi Allah Celle Celaluhu emrine aykırı hareket etti. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu onu lanet etti. Ve Allah teala'dan izin istedi. Yani ona uzun ömür vermesini istedi. Kıyamet kopuncaya kadar onu bırakmasını istedi. Allah Celle Celaluhu bu iblisin istediğini ona verdi. Ve böylece Allah Celle Celaluhu iblise İnsan gücü üstü bir güc ve kudret verdi. İstediği şekilde, istediği anda e, iblis ve iblisin çocukları her yerde geziyorlar. Ve Allah o güç ve kudreti o şeytanlara vermiş. Yani şah damarlarına kadar giriyorlar. Ve vesvese veriyorlar şahıslara. Yani bir şahsa mesela bak şu kadın güzeldir değmiyor. Tamam mı? Hatta şu şarkı türkü şöyle güzeldir demiyor vesvese yapıyor ona işte şöyle böyle falan diyor ve ona ne yapıyor bu vesveseleri yaparak onu kendisine itaat ettiriyor ve yemin ediyor İblis diyor ki Allah'a Allah diyor ki ona uzun ve uzun ömür müddeti verdikten sonra diyor ki vallahi diyor var gücümle var gücümle senin yolunda oturacağım diyor ve senin yolunda otururken ve oturduktan sonra diyor elimden geldiği kadar senin yoluna senin yoluna uymaktan ne yapacağım? İnsanları alık koyacağım. Allah Celle, Celle diyor git sana sana uyanlar seninle beraber hepiniz cehennemdesiniz ancak benim salih kullarıma bir şey yapamazsın. Burada iblis yani iblis hakikaten insanların yapmak istediklerini biliyor çünkü Allah Celle Celaluhu o bilgiyi iblise verdi. Allah Celle Celaluhu ona öyle bir müsaade verdi yani ona öyle bir ilim verdi. Ve biliyorsunuz Resuller, insanlar hepsi aynı bilgide değil. Birisi diğerinden daha bilgili olabilir. Örneğin mesela Hıdır Aleyhisselatü Vesselam, Davut'tan bazı meselelerde daha bilgili. Musa Aleyhisselatü Vesselam, Hıdır Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı konularda daha bilgili. Yani bunun bildiğini diğeri bilmez, onun bildiğini bu bilmez. Ve bu şekilde insanlar kendi aralarında yani bilgi konusunda değişik bilgiye sahiptirler. Aynı zamanda Resuller yine o şekilde. Yani mesela ve Vesselam'dan önceki insan Resullere verdiği bilgiyle Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bilgi arasında fark var. Dolayısıyla bu Allah Celle Celaluhu insanları imtihan etmek için, ihtibar etmek için ne yapıyor Allah Celle Celaluhu? İblise bu insan güç, insan gücü üstünde ona ayrı bir güç veriyor ve istediği gibi insan ona ne yapıyor? Tasarruf tasarruf edebiliyor ve yönlendiriyor. Tamam mı? Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bunun niçin bu gücü ve kuvveti ona veriyor insanları kullarını imtihan etmek için. Ama Allah Celle Celaluhu kulları imtihan ederken onları böyle yani eee sahrada bo bo bo bomboş bırakmadı. Yok. Onlara resul gönderdi. Resulden sonra Resulün üstünde Kur'an indirdi. Ondan önceki resullere kitap indirdi. Ve hutta suhuf indirdi. Hayrı hayrı şerden, şerri hayrın hayırdan beyan etti Allah Celle Celaluhu. Resullerle hücceti oluşturdu. İndirmiş olduğu suhuflarla veyahut da kitaplarla hücceti oluşturdu. Dolayısıyla burada hücceti oluşturduktan sonra Allah Celle Celaluhu e, kelamiyle, değişik kelamiyle işte Tevrat, İncil, zabur tam veyahut da suhuflarla ondan sonra son ümmet son ümmete indirdiği işte Allah kelamı olan Kur'an hüccet oluştuktan sonra burada ne yapıyor Allah Celle Celaluhu? İnsanları, cinleri ve insanları burada imtihan ediyor. Tamam mı? Hüccet oluştuktan sonra dileyen, dileyen mesela imtihanı kazanabilir. bazı da kazanmayabilir. İşte imtihanı kazanan bir şahıs ve özellikle Müslümanlar devamlı bir şekilde kıyamet, o kişinin kıyameti kopuncaya kadar, yani eceli gelinceye kadar Müslüman devamlı imtihan içindedir. Devamlı ihtibar ediyor Allah Celle'ye tarafından. İhtibar ediliyor. Onun için İblis hakikaten Allah celle celaluhu bu insan gücü üstüne olan gücü İblis'e vermiştir ve Rabbim celle celaluhu bizi ve sizi ve dininde samimi olan Müslümanları bu İblis'in şerrinden ve vesveselerinden ve tehlikelerinden bizi korusun. Allahu alem. O işte Allah celle celal o gaybi dedik ya o gayble ilgili olan şeyleri ona bildiriyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun bildirmediği, haber vermediği bir şey kimse gaybı bilmez. Ne Ya'lemul gaybe illallah. Gaybi ancak Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka gaybı kimse bilmez. Ama Allah Celle Celaluhu o gaybta olan, insanların gaybinde olan, ey bilgisizliğinde olan o bilgiyi ona ne yapıyor? Ona veriyor. Ona ona veriyor. Bu da iblis için bir ihtibardır, insanlar için de bir ihtibardır ve Allah Celle Celaluhu ne diliyorsa o olur. Allahu alem. Bir soru da şekildedir. Sahibi Yahudi olan bir iş yerinde çalışmak caiz midir? Caizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela <gülüyor> Yahudilerle alışveriş yapıyordu ve Ali radıyallahu ta'ala onlar yani Yahudilerle beraber çalışmışlar. Sahabiler Yahudilerle beraber ehli, ehli kitabın yanında çalışmışlar. Ehli kitabın ehli kitabla ticaret alışveriş yapmışlar. Şam'a giderlerdi. Şam ehli hepsi Hristiyandı ve taralarında bazı Yahudiler vardı. Oradan mesela yemeklerle ilgili peynir, şubu falan filan getiriyor. Elbiseler, melbiseler, şunlar bunlar. Yani onlarla ticaret yapmakta, alışveriş yapmakta bir beis yoktur. Ancak Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde. Yani Yahudi olsun, baba olsun, anne olsun sadece Yahudi ve Hristiyan mesele değil. Hak, yani mesela babasına, babasına itaat edecek ama masiyette itaat etmeyecek. Tamam mı? Çünkü Ali Sattwaslan bir hadise diyor ki la taata ali mahlukin fi masiyetillah başka bir rivayete la taata ali mahlukin fi masiyetil khaliq tamam mı? yani Allah'a isyan konusunda hiç bir yaratılmışa itaat yoktur İster patronu olsun ister babası olsun ister abisi olsun ister öğretmenin öğretmeni olsun ister kadısı olsun ne olursa olsun masiyette ey günahta annesine babasına Yahudiye patronuna şuna buna itaat etmek yok İsyanda ona itaat etmek yok maruf çerçevesi içerisinde Yahudi'nin yanında çalışabilir, Hristiyan da çalışabilir efendim e, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen hükümette e, devlet dairelerinde çalışabilir ama haram olan şey de o devlet dairelerinde veya da Yahudilerin yanında veya şirketlerinde e, fabrikalarında çalıştığı zaman isyanda onlara itaat etmeyecek, marufta onlara itaat edecek. Onun için Allah Celle şey, e, Müslümanlar ee, onlara hakim olan hakimlerin hakimlere ne yapacak? İtaat edecek. İtaat edecek ancak masiyette onlara itaat etmeyecek. Ondan sonra Aleyhisselatü diyor ki at fil ma'ruf. Taat sadece ma'ruftadır yani iyiliktedir. Masiyette asla itaat yoktur. İste baba olsun, anne olsun, abi olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, patron olsun, öğretmen olsun, kim olursa olsun. Allah-u Alem. çıkmıyız? <gülüyor> Tabii. Hayatı uzatan. Tabii. Duayederken saatı vesile yapmak ve onların hürmetine diye dua etmek caiz midir? Evet, şöyle ki, ki, şöyle ki. Ha. Bazen Allahım ezanların yüzü suyu hürmetine, Efendimizin yüzü suyu hürmetine, Kur'an'ın, İslamın yüzü suyu hürmetine diyerek dua ediliyor. Duada büyükleri vesile yapmak caizdir. Özellikle peygamberle caiz caizdir yazıyor. Gerçi bu başka bir dua da ama aynı şeye geliyor. O yüzden Çünkü bunu da okumak. Için. Sorduğu için caiz midir demesi lazım. Yani. Ee, duada büyükleri vesile yapmak caizdir. Özellikle peygamberleri ve peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemi vesile yapmak dua'nın kabulüne vesiledir. Nitekim ayette. Yani öyle diyenler var demek istiyorum. E, ayette Allah'ın Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirir, getirirler. Ey müminler, siz de. Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyura, buyurularak bu hususa işaret edilmektedir. Ayrıca Enes radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirilen salavatın önemine dikkat çekerek şöyle buyurmaktadır. Evet. Kim bana bir kere salavat okursa Allah da ona on salat okur ve on günahını affeder. Mertebesini on derece yükseltir. Uzun sürdü. Kaybetiniz değil mi hocam? Yani, yani bu kaç tane iç içe sorular var yani. Bu sebeple... Do Baştan başla ilk önce baştaki soruyu sor ona cevap Ondan sonra böyle... Tek Şimdi o vesile edinir mi <gülüyor> diyor Kur'an'ı... Ee, ezanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i işte İslam dinini ümmetin evet. mukaddesatları yani. Evet. Şimdi e, Allah Celle Celalühü'nün sıfatları ile beşerle beşer arasında fark var. Yani e, ehli tarikat ehli tarikat bu tür şeyleri yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi veyahutta veli olan insanları e, yani tarih boyunca <gülüyor> Faziletli olan insanlar mesela Ebu Bekir en büyük, velilerin en büyük veyahut başıdır. Ebu Bekir'i, Umar'ı, Hüthmen'i veyahut da Aleyhisselatü Vesselam'ı veyahut da İsa'yı veyahut da işte efendim bu e, Resullerden, Salihlerden abidlerden birisini vesile edinerek Allah'a yaklaşılabilir mi? Hiçbir beşeri vesele, doğrusu hiçbir beşeri hiçbir beşer ve beşer vesile edilmez. Ancak arada sorunun içinde Kur'an diye geçtiği. Kur'an biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarından birisidir. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Allah kelamı onun söz ve fiili sıfatıdır. Dolayısıyla Allah kelamı yani bizzat konuşmuş bu fiili bir sıfattır. Tamam mı? Sözde olduğu için bu da söz yönden Allah Celle Celaluhu sıfatıdır. Dolayısıyla Allah'ın sıfatlarını vesile edinmek, Allah'ın isimlerini vesile edinmek caizdir. Daha doğrusu sünnettir ve mustahaptır veyahut da matluptur. Çünkü bir insan Allah'a dua yaparken ilk önce mukaddime yapması gerekiyor. Yani ön söz, olarak. Diyecek ki, Ya Rabbi sen şöyle büyüksün, şöyle azimsin, şöyle yücesin, şöyle, şöyle, şöyle. Sen beni affet, mağfire, bana, beni af, ben e, beni af buyur veyahut bana beni affeyle veyahut beni cehennemde azap etme veyahut şöyle, veyahut da, veyahut da beni e, kabirde azaplaştırma ve bu şekilde Allah'ın isimlerini sayarak, e, tamam mı? E, Allah'tan dua bekliyor. Allah Celle Celaluhun isimlerinin sıfatlarını vesile edinilebilir ama Aleyhissat ve vesile edinemez. Ondan sonra velileri vesile edinemez. Ondan sonra e, nebileri vesile edinemez. Diyemez mesela ya Rabbi işte İsa'nın suyu hürmetine e, beni beni cennete al. Veyahutta Musa'nın hürmetine yüzü beni suyu. Yüzü, suyu hürmeti. ha, yüzü suyu hürmetine beni cehennemden kurtar. Veyahut da yüzü suyu, mesela İsa'nın yüzü suyu hürmetine veyahutta da Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine işte beni alim kul, beni şöyle kul, beni kuvvetli kul, beni şöyle böyle yap, bunu diyemez. Bu sözleri vesile edinmek bid'attır. Eğer Aleyhisselatü Vesselam'ın veyahut da o vesile edindiği kişinin insan gücü üstünde gayb ilgili, gayb ilgili gücü varsa eğer ölüyse mesela ölü bir kişi biliyorsunuz öldükten sonra hiç kimseye faydası yok. Zararı da yok dediği gibi. Tamam mı? Dolayısıyla ölmüş bir kişiden medet bulmak, yardım istemek o ölü olan kişi ona faydası olmaz bu konuda. O zaman diri olan kişiden dileyecek. Mesela adam diyor ki meded ya Resulallah meded ya Abbilkadir el Geylani meded ya Şahin Akşeben meded ya Mahmud Efendi Medediye Fethullah Hoca Efendi ya Mehmet Zihayt Kutku Efendi ya Bilmem El Ar Ar Artık neyse Bu adamlar kendilerine faydası yok Bu hepsi ölmüş Allah Resulü Aleyhisselam ölmüş Tamam mı? Maddi yönden Hiç kimseye faydası yoktur Ölülerden de, işte, şey de... Ölülerden gene aynı şekilde Ölüler... Dolayısıyla işte bu tür şeyleri ölülerden istemek eğer hakikaten bizatihi kendisinin bu konuda insan gücü üstünde bir gücü var diye inanıyorsam bu onu büyük şirke götürür Allah korusun. Ama yok diyor ki hayır ben bu insanın bana yani kesinlikle bana bir şey yapamaz yani ne kurtarır ne bir şey ancak ben bu Allah katında salih olduğu için diyorum ki ben bunu Allah ben o, benimle ile Allah arasında bunu benmesiyle ediniyorum. Mekke toplumu yine o şekilde yapıyordu. Cahiliye toplumu ne yapıyorlardı? Diyorlardı ki biz bu putlara ibadet etmiyoruz. Bu putlar biz kendimiz ile Allah arasında vesile ediniyoruz. Çünkü biz çok günahkarız. Çok günahkar olduğumuz için Allah bizim duamızı kabul etmiyor. Ama işte bu salihleri, Latü, Uzza'yı, Menat'ı tamam mı? Bunları kendimize Allah'la kendimizle Allah arasında vesile ediniyoruz. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bunların yüzü suyu hürmetine bizi affediyor veya da affetmesini diliyoruz. Ha o zaman nedir bu vesiledir? Ha bu vesileyi edinmek, bu şekilde edinmek bid'aattır ve her bid'at delalettir sapıklıktır. Tamam mı? Ve Ali Sattwast'a diyor ki en doğru yol ve en hayırlı yol benim benim yolumdur. Tamam mı? ve sallallahu sellem diyor ki ve şerr-ül tamam ve şeylerin en kötüsü ve en şerlisi sonradan İslam'dan olmayıp sonradan icat edilen şeylerdir bu da sonradan icat edilmiş şeylerdir tamam mı bu tür vesileler sonla icat edilmiş şeylerdir dolayısıyla bu bidatlı sözlere sözleri vesile edinmek doğru değildir ama Allah Celle Cohat isim ve sıfatların vesile edinmekte bir veis yoktu. daha doğrusu Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a yaklaşmak lazım vallahi Hocam bu sözleri söylemek bir dağıttır. Bunları bunlardan fayda veya zarar geleceğine inanmak nedir? O zaman büyük şüktür diyoruz ya dedik ya. Yani bir kişi diyor ki şu kabirdeki şahıs beni kurtarabilir. Veyahut da bir çıkmazlıkla karşı karşıya geldi. Şeyhi mesela diridir. Şeyhi Türkiye'de kendisi mesela şeyhi İstanbul'da kendisi Ankara'da o an için araba devriliyor. Allah'ım beni kurtar diyeceğinden diyor ki Ey şeyhim beni kurtar. İnanıyor ki onun akidesi. inanıyor ki bu şeyh onu kurtarabileceğine inanıyor. Çünkü şeyhleri genelde veyahut da şeyhlerin müritleri genelde onlara e, tövbe verdikleri zaman onlara öyle söylüyorlar. Hatta ölüm sekaratı esnasında mürit diyor öldüğü zaman şeyhi yoksa şeytan hemen gelir onu saptırır. Ama diyor şeyhi varsa o... Mürid olan kişi diyor ölüm esnasında yani ölüm sekaratındayken diyor o kişinin şeyhi geliyor şeytanları dağıtıyor ve böylece iman üzerinde ne yapıyor? Ölümüne sebep oluyor. Allah korusun bu şekilde inanmak gerçekten bu büyük şirktir. Ama dese ki hayır ben böyle inanmıyorum. Ben diyorum ki işte Allah Celle Celaluhu diyorum ki ya Rabbi ben günahkarım belki duamı kabul etmezsin ama işte filan adam mesela çok yani salih bir insandır. İşte şu salih insanın şey. sebebiyle ne olur? Beni affet. Allah'u alem. Hocam bu olay Hristiyanlarla ayrı olmuyormuş. Hristiyanlarla gidip benim diyor ben seni affettim. Yani tutmak aynı hızayı canım tabi. Tabii. Yani, yani hatta yani, Allah, yani, o yani o insanlar arasında ya, beşeriyet, ya. yani beşeriyet, beşeriyet arasında en şerefli Kürme ve yani. en hayırlı, ne en ne hayırlı ne yani. kişi kimdir? Allah Resulü <gülüyor> vesilemlidir. Şu an da Ali vefat etmiştir. Desem ki, ben bizzat bizzat e, Türkiye'de meşhur olan bir hoca'nın kasetinde dinledim. E, burada buradaki cahiliyet bana davet dediler merkezi. ki he, davet, davet Merkezi bana dediler ki işte bir e, Türk öğrenci bize bir kaset verdi diyor ki bu kasette konuşan kişi Türkiye'nin en büyük halimlerindendir dedi bize ve burada vazona sihat ediyor ama biz bunun bunu anlamadığımız için e, bunu he bunu bize kullan, bunu bize e, yani dinleyip bize şeylerini verirsin Hani zararlı ve faydalı yönler bize anlatır mısın Tamam dedim aldım kaseti dedim dinleyeyim Hakikaten eğer güzelse, zararı yoksa, çok altı ne yapacaklar? Allah için çoğaltıp Türk Müslümanlara verecekler. Efendim? Yok canım vermiyoruz zaten ismi vermiyoruz. Ee, ondan sonra ben kaseti aldım dedim dinleyin baktım ki orada Allahu Ekber. Bir kandil gecesinde bu kaset doldurulmuş. Tamam mı? Camide, bir camide de. Ondan sonra orada konuşuyor. Muayiz nasihat yapıyor o kandil gecesinde. Ondan sonra tabi burada Birden kızışıyor O vaiz kızışıyor Herhalde artık Caminin içerisinde ona Belki itiraz mı ediliyor Çok mu uzattı Veyahut da çok mu bağırıyor Veyahut da efendim Ya artık işte namazı kılalım gibisi Hadi gidelim kes artık yeter uzatma gibisi Artık sebep nedir bilmiyoruz Orada diyor ki hemen kızışarak Beni kızdırmayınız diyor Beni kızdırmayınız diyor şu Kur'an'ı başınıza vuracağım diyor. Sizi Muhammed'e şikayet edeceğim diyor. Medet ya Resulallah. medet ya Resulallah. Euzubillah. Bu Türkiye'nin en büyük alimlerinden birisi. Sizi ilk önce bak. Kaç tane pot kuruyor burada. Birinci pot diyor ki şu Kur'an'ı başınıza vuracağım. Kur'an'ı yere vurmak, yere atmak Allah korusun küfürdür. Bu bir. İkincisi diyor sizi Muhammed'e şikayet edeceğim. Daha çok ne? Daha çok sahabe ve İkincisi diyor ki sizi Muhammed'e şikayet edeceğim. Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir. Senin şikayeti nasıl Muhammed'e yapacaksın? Ali Sattwastalem senin şikayetine senin şikayetine cevap vermez ki. Değil Çünkü yani. bu güç ona ona mahsus değildir veyahut da bu onun vazifesi değildir. Bu Allah Celle, Celle vazifesidir. Allah Celle Celalühu'ya şikayet edeceksin. Ve Allah Celle Celalühu yapması gereken şeyi yapacak. Üçüncüsü diyor ki Medet ya Resulullah, medet ya Resulullah. Medet ne demektir biliyorsun Arapça bir kelime ey imdad. imdad ya Resulullah sen bizi kurtar ve da imdad ya Resulullah sen bunları bunları yok et gibisi. Ya sen ya Resulullah diyeceğine de ki imdad ya Rabbi yetiş ya Rabbi sen bize yetiş bu adamlar böyle böyle yapıyor. Ya Rabbi işte sen bize yetiş bu adamlar bizi öldürüyor ve da bizi şöyle yapıyor. Yani Allah'a yani Müslüman ne? şuurlu olması gerekiyor. Şuurlu demek yani birçok defa derslerimizde bu meseleye değindim acizane. Yani her bilgili şuurlu değildir. Şuurlu demek aydın olmak demektir. Gerçi bu aydınlık kelimesini laikler bile kullanılıyor. Onlar laikler kendi anlayışlarına göre aydınlık kelimesini kullanıyorlar. Biz Müslümanlar aydın olmak demek kendi anlayışımıza göre kullanıyoruz. Yani Müslüman bilgilidir ama şuurlu değildir ve şuurlu o bilginin şuurunda olmadığı için o bilgisine zıt şeyler yapıyor. Ama o bilgi bazı bilgi bilgi şahıs bilgilidir, aynı zamanda şuurludur. İşte bu adam bilgilidir ama şuuru değildir bu mesele. Yani bu söylediği sözlerin şeyinde şuurunda değildir sen. Yani manasını bilmiyorsun ne demek sen. Sen burada Allah'a imdat çağrı yapacağına kalkıyorsun Hz. Seleme. Her ne kadar Ali satt ve selam Resul İsa'da sen imdadı Resul Aleyhisselam'a yapamazsın Allah'a yaparsın. Dolayısıyla bu büyük şirktir Allah korusun. Hadi Allahu aleyhi ve ve duamızın devamı bunu diyor. Caizdir demesinin sebebi hani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem e ettikten sonra e, İbn Abbas şey e, amcası Abbas'ı galiba. Yağmur duası için onu alıp dua etmeye çıkıyorlar ya. Öyle diyor burada. He, burada Radiyallahu kendine ilafeti sırasında Doğru, tamam rahat. tamam hadisi anladım. Hadisi anladım. Biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi hayattayken sahabiler bir gün işte bir gün cuma esnasındayken hutbedeyken Ali Vesselam Sallam ashabtan birisi hemen kapıya caminin kapısına geliyor. Orada Ali Sattu hutbe verirken diyor ki ya Resulullah diyor. İşte mazra mazraalarımız kurudu. Hayvanlarımız susuzluktan susuzluktan yani telef oldu. Ee, çok perişan olduk. Perişan olduk. Allah için ellerini kaldır da Allah'a dua et ki Allah Celle Celaluhu bize yağmur, yağmur versin. İşte burada bu sahabi Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla şey yapıyor. Yoksa bizzat zatında değil. Yani değmiyor mesela evinde oturup Ya Rabbi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam yüzü suyu hürmetine sen bizi bize yağmur ver değmiyor. Camiye geliyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''Ya, Resul, ya sen dua et de Allah bize yağmur versin.'' Şikayet ediyor. Kıtlığı kıtlı falan şunu bunu. Derken orada Allah Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırıyor. Ve Allah Allah'a Allah yalvarıyor, dua ediyor ve hemen e, gök açık bir şekildeyken bulutlu oluyor. Ondan sonra yağmur yağıyor. Bir hafta boyu kesilmeden yağmur yağıyor. ikinci cuma gelince o adam veya da ondan başkası başka birisi geliyor. ''Ya Resulallah.'' diyor mazraalarımız helak oldu, hayvanlarımız helak oldu, evlerimiz gitti perişan olduk ne olur Allah'a dua et şu yağmur kesilsin <gülüyor> orada gülümseyerek tekrar ellerini açıyor, Allah'a dua ediyor ve Allah Celle Celaluhu o yağmuru o an için ne yapıyor kesiyor, öbür tarafta bir gün Ömer radıyallahu ta'ala döneminde hali, e, halifelik devrinde yine böyle bir kıtlık oluyor yağmursuzluk tamam mı? Ondan sonra böyle bir şey görüyorlar Orada ne yapıyorlar? İstisqa duasına çıkıyorlar. Bir cuma günü Ömer radıyallahu Teala hutbe verirken istisqa yapacaklar. Yani ne demektir. Ey e, yağmurun inmesi için Allah'a dua edecekler. Ve Ömer radıyallahu Teala diyor ki yani Allah esaset ve selam hayattayken diyor bizzat Ali sat ve selamın duasıyla diyor ne yapıyoruz? Ali sat ve Selam'den dua istiyordu. Şu anda diyor Aleyhisselatü Selam aramızda olmadığı için o zaman Allah Resulü Vesselam'e en yakın olan kişi aramızda kim var? Abbas var. Ey onun amcası. Gel ya Abbas diyor. Yanına minbere kaldırıyor. Gel ya Abbas diyor. Ellerini aç. Sen dua et. Biz de amin diyelim. Kendisi emir-i müminin. Ebu Bekir'den sonra beşeriyette Ebu Bekir'den sonra en hayırlı halife. Tamam mı? Burada e, Abbas'ı Abbas'ın zatına değmiyor Abbas'ın zatını vesile etmiyor o Tayyip Aleyhisselatü Vesselam'ın Zatını vesile etmiyor diyor ki Sen ve Vesselam'ın Amcası olduğun için Ehli beytten olduğun için Allah katında senin bir Değerli bir yerin var Gel yanımda burada dur Sen ellerini aç dua yap Biz de amin diyeceğiz Senin duana amin diyeceğiz Belki Allah Celle Celaluhu bize yağmur verir Orada Ömer radıyallahu ta'ala Demedi ki Aleyhisselatü vesselam orada mesela Hücrede ölü olarak yatmışken Demedi ki ya Resulullah Sen hayattayken sana Senin duanla seni vesile ediniyorduk Şu anda Sen hayatta değilsin işte hücrede Kabirde yatıyorsun Ya Rabbi sen şu kabirde yatan hücre yata, Hücrede yatan Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine Sen bize yağmur demedi ki Niye Aleyhisselatü Vesselam'ı orada vesile edinmedi? Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş onu vesile edinemez. Ama ne yapar? Ona en yakul olan kişiyi getirdi. Dedi ki sen dua et biz de amin diye cevap verelim. O zaman Allah Celle Celaluhu Abbas'ın duasına ve müminlerin Abbas'ın duasına amin demelerine ne yaptı? Dualarını kabul etti ve böylece yağmur yağdırdı. Ömer, Ömer demedi ki ya Rabbi işte biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası, amcası Abbas'ın zatıyla sana ne yapıyoruz sana yaklaşıyoruz demedi. Dedi ki ya Abbas sen gel ellerini aç. Allah'a yalvar biz de amin diyeceğiz. Böylece ne yaptı? Duasıyla onun duasını vesile edindiler. Yoksa zatını değil. Dolayısıyla diri olan bir kişiye mesela sen kime inanıyorsun? Diyorum ki senin köyünde, senin şehrinde çok alim, salih, abid, zahid bir kişi var. İşte onun onun yanına evine veyahut da camiye gidersin. Aynı Aleyhisselatü Vesselam döneminde olduğu gibi diyorsun ki ya Şeyh Muhammed, ya Şeyh Abdullah, ya ya Ustad, ya efendim, sen Allah katında, sen gördüğümüz kadarıyla Allah katında sen değerli bir insansın, salih bir insansın. Bak biz ne zaman, bu bir senedir, iki senedir yağmur görmedik. Allah için sen ellerini ağaçta Allah için dua yaptı belki Allah Celle Celaluhu senin duanı kabul eder. Çünkü biz Allah'a çok isyan ediyoruz, dua ediyoruz. Allah bizim duamızı kabul etmiyor. Ne olur? Yalvalıyorlar ona. Sen salih bir insansın, temiz bir insansın, alim bir insansın. Sen dua yap, tamam mı? Bizim için dua et veyahut da sen dua yap, biz amin diyelim ki Allah Celle Cevap bize yağmur versin. Bu caizdir. Veyahut da biz birbirimizle karşılaşıyoruz. Ayrıldıktan sonra diyorum ki Allah için bana dua et. Yani demiyorum ki ben Naci Kardeş'e Ya Rabbi Naci'yi vesile edinerek Sana vesile edinerek beni affet demiyorum Diyorum ki Naci Kardeş'e Ne olur Naci Kardeş Allah için Allah'a dua et de Bizi cehennemden veyahut da bizi cennete Veya şu şu hastalıktan Allah Celle, Celle bizi muaf kılsın O zaman kişinin duasıyla Kişinin duasını vesile edinmekte bir beis yoktur Ama kişinin zatını Zatıyla vesile edinmek caiz değildir Diyemem ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüsü hürmetine İsa, Musa, Ebu Bekir, Umar, Üthmen, Naci, Hasan, Şubu falan Kesinlikle bu caiz değildir. Bizzat kendisinin o güçte olduğuna inanarak söylerse büyük şirktir. Ama o kendisinin o güçte, o güce sahip olmadığını inanmazsa, ancak sadece bir vesile edinirse bu da bidaattır. Ve dedik ki her bidat delalettir. Kullu bidaatin dalale diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ey her bidat delalettir. <gülüyor> Valla alem. <gülüyor> Hocam bu, şey sor ya, bu sorudan ne kadar geciktirsek o kadar efdaldir. Şimdi sizin söylediğiniz göre bir normalde köyümüzde olan bir alime gidip bizim için dua et biz günahkarız. Yani senin duaların belki daha makbuldur demek aracı koymak gibi He, mesela değil mi Adam tövbe etmek istiyor. Diyorum ki diyor ki ya Rabbi yani kendisi biliyor ki kendisi batıl yolda olduğunu. Ama demin hani bundan önceki şeyimizde sohbetin başlangıcından size şeyi örnek verdik. Sahih Bukhari'de geçiyor. Sahi, riyad Salihin. İmam Riyad-ı Salihin de onu nakletmiş. Hani doksan dokuz kişiyi öldürüyor ya. Ondan sonra pişmanlık duyuyor. Diyor ki bana en alim bir kişiyi gösterin. Ona en abid bir kişiyi gösteriyorlar. O abid de cahildir. Kendisi ibadet ediyor ama ne asıl ibadet yaptığını da o da bilmiyor. Gidiyor o adamı ne yapıyor? Onu kendine doktor olarak onun reçetesinden faydalanmak istiyor. Yani o adamı kendine vesile edinmek istiyor. Hani nasıl bir vesile? Ey ilminden faydalanarak ona bir çare bulmasını istiyor. Ve gidiyor, diyor ki işte ben 99 kişi öldürdüm. Tamam mı? Tövbe etmek istiyorum. Bu konuyla ilgiliysen bana vesile olur musun? Yani bana bir yol gösterir misin? Bana faydalı olabilir misin? Diyor ki vay vay vay vay. Hem 99 kişi öldürmüşsün, hem de gelip tövbe etmek istiyorsun ha? Sen diyor Allah Celle Celal senin többeni kabul etmez. töbeni kabul etmek değil diyor. Seni cehennemde yakacak diyor. Öyle mi diyor? Evet diyor. Pat diye onun başını da öldürüyor. Kesiyor. Çaresini orada bulamadı. O o doktor. Çünkü o adam gerçek doktor değildir. Yani, yani o adam abiddir, alim değildir. Dolayısıyla hani Türkiye'de bir söz var. Her, her doktor neyi Her doktor. Candan. E Candan yok. He? Canda, yok. yok e Böyle meşhur bir, bir söz Ace, var Türkiye. Acemi kassab e, şey, maldan eder, acemi doktor candan eder. <gülüyor> yok yok, şöyledir. Acemi imam imandan eder, acemi doktor ise candan, candan eder diyor yani. Yani mesela e, mu, doktorluğunda mutahassus olmayan bir kişi bir ameliyat yapmak istediği zaman orada acemi olduğu için, usulü bilmediği için o, amel, o ameliyat yapacağı kişi ne yapabilir? Ölümüne sebep olabilir. Yani ölümüne vesile olabilir ama diriliğine de sebep vesile olabilir. Nasıl diriliğine? Yani ey, o hastalıktan o ameliyatı yapsa bu o ameliyatı nasıl yapılacağını bilirse o zaman o ameliyat o kişinin o hastalıktan kurtulmasına ne olur vesile olur. Vesile demek yani sebep olmaktır. O doktor sebep oldu. O hastalıktan dolayı ona ilaç verdi ve o verdiği ilaçtan orada şifayı buldu. Kim sebep oldu? Kim vesile oldu? Yani onların diliyle konuşalım. Kim vesile oldu? O doktoru Allah celle celaluhu o doktoru vesile kıldı. Ha o zaman bu maddi vesileler bu tür şeylerde caizdir. Ama ibadet konusunda Allah'tan bir şey isteyeceğine şahıstan istemek ve bu şahsın bizzat kendisi bu tür şeyleri yapabileceğine inanmak insanı din dışarı, dışına çıkarır. Ama o konuda inancı yoksa o zaman bid'aattır. Ve her bir bidaat delaletti. İşte bu de Naci kardeşin sorduğu soru. Mesela bizim köyümüzde alim bir kişi var, salih bir kişi var. Bu adam da ben onun için o 99'u kişiyi öldüren kişiyi örnek verdim. Bak ben tövbe etmek istiyorum. Ben biliyorum ki yanlış yoldayım. Ve ya Rabbi ne olur benim töbemi kabul et. Veyahut da ben ya Rabbi tövbe etmek için bana bazı yollar göster. Veyahut bazı vesileler göster. Sonra birisi bana diyor ki. Diyor ki ya işte bak filan yerde bir alim var. Git ona söyle de sana dua etsin. Sen de amin de. Belki o Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul eder de senin töbeni kabul edebilir. Tamam dolayısıyla gidiyorum. O köye gidiyorum. Diyor ki efendim ben çok günahkarım. Çok isyan yaptım. Ama bu hayatımdan bıktım. Töbe etmek istiyorum ama nasıl töbe edeceğimi de bilmiyorum. Sen bu konuda bana bir yol gösterici olabilir misin? Yani bana vesile olabilir misin bu konuda? O da diyor ki ha öyle mi oğlum? Evet. Bak oğlum sen nerede yaşıyorsun? İşte filan köyde kalıyorum ya da filan şehirde kalıyorum. Ha oğlum bak orada işte insanları pis olduğu için, ahlaksız terbiyesiz oldukları için, içkili, ayyaç, zina şu bu falan filan. Sen o mahalleden çık da başka bir mahalleye böyle... Salih insanların arasına gitmeye çalış. Ondan sonra o mahallede veyahut o şehirde yapmış olduğun günahlardan vazgeç. Bir daha o günahları işlememeye lazım. Bu ne oldu? Bu şekilde yaparsan inşallah Allah Celle Celaluhu ne yapar? Töbeni kabul eder. Ondan sonra namazını kıl oruçlarını, orucunu tut. Haram bir şey yapma. İçki içiyorsan içme. Adam öldürüyorsun öldürme. zina yapıyorsun zina yapma. Adam reçete yani o alim ona reçete yazıyor. İşte bu reçeteye uyarsan Allah Celle Celaluhu senin töbeni kabul eder ve kurtuluşa erersin. İşte bu ne yaptı bu şahıs? Ben gidiyorum bu şahsı vesile ediniyorum. Ama bu vesile caizdir. Ama desem ki adam ölüdür. Veyahut da diri olduğu halde o İstanbul'da ben Ankara'da camide ellerim açıyorum. Ya Rabbi sen Mehmet Zahid Kotku Efendi'yi beni vesile kıl. Şu Mehmet Zahid Kotku'nun hürmeti için. Yüzüsü, hürmeti için sen beni işte beni şu günahtan kurtar veyahut da şu azaptan veyahut da şu işkenceden veyahut da şu yokluktan mı? Bu nedir? Bu bidattır. Ama o kurtuluş çaresini bizzat Mehmet tamam. veyahut da Abdülkadir veyahut da Şahin Akşe veyahut da Mahmud hocadan veyahut da şundan bundan bizzat zatında görürse Allah korusun bu büyük şirktir. Tamam alem. Bitti mi? Bu, Allah'a ı ve Sallahu Aleyhi ve Sallam'a mübarek an Nabi Muhammed ve Aleyhi ve Sallam'a mübarek. Sübhaneke Allah'a muh bihamdike şahal ve la ilahe illa ente estağfiruka ve tebilek. Bismillah. Hayek Allah ya Ustad. Şey vardı ya, Naci kardeş. Hani o Mahmud Bukşan var ya, onunla nasıl görüşeceğiz? Bukşan'a diyeceksiniz ki sana cevap bende vereyim konuş. O zaman namazı kılalım. Ya namazı inşallah namazdan sonra. Girmiyor ki kendim internete de girmiyor. Ders de gelmiyor. Öyle mi? O zaman bırak gerekiyor. Ders de gelmiyor, katılmıyorlar yani. Şimdi kim Kimse yok şeyde. Bizim bizim verdiğimiz şeylerde kimse yok. Hiç kimse. Yok. Üç dört kişi var burada sadece. Kaç kişi var Biri benim, bir tanesi iki tanesi de talebedir. Talebe? Talebin iki tane bilgisayar açık. Isra? Bir de ben üç kişi, dört kişi kaldı. Bir, iki, üç. Bir de bu, dört kişi. Dayı'ya kim? E bu soruları soran kim? Rayı'ya, Rayı'ya kim? Musa. Aaa. <gülüyor> Musa soruyor, onları sorular şeklinde Akın şey yapıyor. O zaman e, Musa kardeşe... Güzel, güzel de, de, de yayın iyi değil. Kesin. Yani Mesela. devamlı kesinti oldu. Bayılısında ee, bir sorun var. Mikrofonda falan bekliyorum. sorun de yok da. Tamam. Bağlamış. Evet. Yok. O, Birisi burada çayını unutmuş kim bu? Sen sana uh... ouais. da Sen çayını içmişsin. İçeriz onu Ben yok. Pesamos que mandamos Bu Allah'a keder. Alhamdulillah Rabb al ذلك يوم ألم تر كيف فعل ربك فأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترنيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصر مأتول الله أكبر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 Allahu kezal Alhamdulillahilahi rabbil alamin rahim maliki إِنَّ هَذَا قَلْ يَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ قَارُوفٍ اللَّهُ أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ Allah'u açadar Allah'u açadar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 Elhamdülillah <Sessizlik> Allahu ekber Allahu ekber Allahu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 Sema Allahu limen hamideh Allahu all um. Selamun Aleyküm ve Rahmetun Allah'ın emanetiyle, Allah'ın emanetiyle, Allah'ın emanetiyle, Allah'ın emanetiyle, Allah'ın emanetiyle, Allah'ın emanetiyle, Allah'ın emanetiyle, Allah'ın emanetiyle, Thank you. Burada burada şey olanlar var. Necati evet. kardeş Öğüt otursana o zaman. En hafif beraber, beraber olmak şuraya yapmamız bakma kardeşler, koronayı toplamıyoruz. Bak güzel bak yan yan bak Hı -hı. sen böyle bak sanki yedin ha bakma dinle bak sen Hemmet. Hemmet. Hadi iyi geceler. Hadi güle güle. Selamatle. Hayırlı geceler. Geceler, geceler. Güle güle. Ya ben hocam sana bir şey soracaktım. Buyurun. Aklıma sürüyorum ya. Yıl abi şey. Sen uzaklaşacağım. hocam. Hocam şimdi Mehmet Çekt'ten birisi şöyle bir soru sordu. Eee nişanlanmış bu. Nişanlanmış eee nişan nişan kırılmış. Nikah giyilmiş, niçah giyilmiş, aradan hep bir zaman geçmiş tabi olaylar bozulmuş, ayrılmışlar. Ama kıza hiç dememiş yani seni boşa ettin boyağın içine dalak dalak böyle bir şey söylememiş. Ha. Ne yapması ki? Şu da yani kendisini... Boşan, bulma... Boşamadıysa onun hanımıdır o da. Mıdır? E başkasıyla boy evlenirse? He? Evlenemez. O adamın nikahı... Ha... ciddi mi? Kızın böyle bir bilgisi yok ciddi başkasıyla evlendi. Ne evlendi. Olur? Ya evlendi bilmiyoruz. Caiz değildir tabi. O adam bile nikah kıyması çünkü nikahlı bir kadını ona nikah kıymak caiz değildir. O adamın nikah altındadır. O adam onu boşaması gerekiyor. Ona ula, iletsinler desin ki şimdi şimdiden desinler sen o kadını boşat şu anda bu kız senin nikahın altında bulunuyor sen onu boşamadın. Yani böyle boşamadan ayrılmak olmaz. Onu boşaması gerekiyor. Bir de boşadığı zaman o, o, o gün veyahut da o ay hayızlı olmaması lazım hayızlı olduğu bir dönemde o boşanmak caiz değildir. Hayız bittikten sonra boşar. Ya e, da iddeti var hocam. İddet bitmesi lazım. He. E, zaman geçti. İddet lazım. lazım. Dört, dört, e, yani zaman, zaman geçmişse o olacak böyle. İkisi evlenip gitti. Ayron da belki çocukları var. Belki unutmuşlar, bilmiyorlar. Aradan da zaman geç. İşte bunu araştırmak lazım yani. Baksınlar yani. Adam gerçekten boşamış mı, boşamamış mı? Eğer boşamadıysa o yeni evleniyi evlendiği kişi hasta ondan uzaklaştırsınlar. çünkü onunla zina yapıyor nikahlı bir kadına nikah 2. <gülüyor> İki ikinci bir Türkiye nikah. Çünkü de çok oluyor. yani böyle artık nişanlıyken ayrılana evli gözüyle bakılmıyor Bak, da Şimdi nişanlı, nişanlıyken nişanlı olduk nikah kurulmadıysa o mesele değil. Ama nikah, nikah yapıyor. Yani bir nikah kırılmış. Nikah, nikah şapyor. ondan sonra birbirlerinde problemler olmuş derken demiş ki yalla sen babanın evine ben de babamın evine. Ondan sonra adam boşalmış çünkü cahil bunlar. O da cahil, bu da cahil. Ayı o ayı adam ayı onu ayı. bırakınca o da gitmiş. Başkasıyla evlenmiş. Duyancı Peki boşaması başkası. için sadece üç kere arka boş olur mu? Yok diyor, yoksa... yani yok. Üç defa da söylemesine gerek yok. Çünkü üç talak bir talak yerine Hı -hı. geçer. Bir talak da bir talaktır. Mesela şimdi ona bir sefer boşadı. Dedi ki bir iki üç seni boşadım. Veya da dese ki sen boşsun. Bu bir talka sayılır. Bu kadın iddetten çıkmadan önce yani hayızdan çıkmadan önce ona ne yapabilir? Ona tekrar Dönemiyor. ona dönebilir. Zamanda... Yalnız yalnız şahitler karşısında dönebilir. Yeni bir akitle değil. Şahit iki tane şahit kılar. Der ki ben boşatmıştım boşaltmıştım. İşte tekrar onu geri edindim. Ki bu olduğu Ney? Bu oldu bir talap. Bir Aralarının araları bozuldu. Tekrar sinirlendiler birbirlerine. Diyor ki tekrar sen boşsun diyor. Tamam mı? Bu oldu kaç? İki. Oldu iki talap. Yine iddeti bitmeden önce hayızdan çıkmadan önce yine ona müracaat etmesi gerekiyor. Tamam mı? Ondan sonra ikinciden sonra bu sefer tekrar ona döndü. Oldu üç. Bu üçüncü nikah talakadan sonra bir daha ona dönemez. Başka Hı. şahısla evlenmesi gerekiyor. Ondan sonra başka şahısla evlendikten sonra o kişi onu boşamak isterse anlaşmalı olmayacak. Bazı şahıslar anlaşmalı yapıyorlar. Burada var Gidiyorlar mı? bir zaman yaşlı birisiyle. Ne olacak? Efendim? 7-8 yıl geçmiş aradan. ikisi de cahildi o zaman. Bilmiyordum Vallahi hazırladım. ona onlara söylemeleri gerekiyor. Bu nikahlı bir kadını nikah edinmek doğru değildir. Yani onlar şu anda zina yapıyorlar. Çünkü bu kadın nikahlıdır. İkinci bir nikah yapılmaz. Tabii boşanmadan. Yani içer. şimdi sen tarlanın tapon var. Arsanda, arsada senin arsandan evinden tapon var. Allah. Aleyküm selamünaleyküm sallahu Senin tapon varken kalkıp da bunu satarsan bu kanunlara göre nedir? Bu satış şer'i değil Öyle değil midir? Yani her sen ne kadar parasını almışsa mahkemeye başvurarsan o tarla yine senindir yani. Devlet sana alır onu. Niçin? Çünkü sen devletin kanunlarına göre bu satışı yapmadın. O tarla ve ta o ev senindir. Tapu elinde senin. Tapu elinde oldu. Diyor, sözü, çeksin, olur. Şimdi sözü diyor çocuk lafını çaksın o zaman. Şimdi çocuk ki ben mesela onu diyor görmüyorum diyor. Ailesiyle de her anca bu olaydan dolayı kopuk zaten buluşmamız için çansız. Ama bunun ne olduğunu deyip Telefonla ona bilmiyor. telefon açtınlar diye ki sen boşsun diye, seni boşuyorum telefon, desin. Olur mu? Olur mu yani? Tabi canım. Yüz yüze gerek yok. Yok ya. gerek yok. Telefonla onu boşayabilir. Diyecek ki işte ben seni boşamamıştım. Şu ana kadar ben bilmiyordum. Cahil idim. Ve ben seni boşamadığımdan dolayı şu ana kadar sen benim nikahım altında bulunuyorsun. Dolayısıyla sen şimdi sen evli olduğun kişiden uzak duracaksın yani onu onunla yatmayacaksın. Ben seni boşuyorum. Boşadıktan sonra dört ay on gün bekleyecek. İddet, iddetli olacak. Ve o adamın evinden uzaklaşacak. Yeni, koca, yeni kocasından. Gidecek babasında, annesinde oturacak. Dört ay on gün oturduktan sonra, boşamadan sonra. Dört ay on gün dört ay on gün bittikten sonra başkasıyla evlenir. Hocam şimdi biz burada bir şey var yalnız şimdi dört ay on gün şimdi Sekiz yıl zaten bu uzaklaşmış bundan. Beş yıl o çocukları da var. Kardeş boşamamış. Bu dört ay hayır, hayır yani, boşumadan olan, sonra. Hayır hayır şimdi bu sekiz yıllık ayrılım ayrılık var arada. Bir de bu beş çocukları da var. Allah bilir. Allah alem bilmiyoruz da. Demek ki şimdi dört ay süre veriyor ya. 4 ay sonra boşadıktan sonraki Anladım oluşturdu. ama ben mesela şu an boşasan hani onunla evlenince 4 ay ayrı bir mesut. Ama 8 yıl adamdan bekle 5-6 yaşında közüyor o kadını hep dört ay ayrı durmak zorundalar. bir kadınla cimay yapıyor. Anladım, yani tekrar dört ay durmak zorunda yani. onu demek istedim. Tabii canım boşadıktan boşadıktan sonra dört ay on gün durması anladım. gerekiyor. Çünkü dört ay on gün boşamadan sonradır şereyi boşamadan sonra Evet, onu anlıyorum. Demek istedim mi? Anlatabildim mi? Yani bu zaten yıllık bir ayrılmış bayağıma, bayağıma. var mı şu an? 8, e, 8 yıl görmemiş onu. O önemli değil kardeş. Ben mesela şimdi mi? hani evet. şimdi bir kızdan boşandım, hmm. hani orada bekler o. çünkü daha yeni boşandım. Ama bu 8 yıl daha oldu. O kadın evlenmiyor. Ayrılmamış kardeş, birbirlerinden uzaklaşmışlar. Evet, uzaklaşmış. Adam diyor ki boşamamış, boşamamış. şerîi